Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Sad Kitabun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 Felenqissen aleyhim biilmin Andolsun onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. Vel O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. <gülüyor> Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Andolsun.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 ayım Allah Allah sana emrettiğim zaman seni saygıyla inmekten ne alıkoydu dedi O da ben ondan hayırlıyım Çünkü beni ateşten yarattın onuysa çamurdan yarattın dedi <gülüyor>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 Allah da sen süre verilenlerdensin dedi. Şeytan dedi ki öl ise beni azdırmana karşılık Yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dost doğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. <Gülüyor> Sonra pusu kurup onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Kâle Lemen minhum Allah dedi ki, yerinmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme doldururum. <Sessizlik> Adem, sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Fesvese lahume şeytanu liyubdiye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 kep siz ben size öğüt verenler diye de onlara yemin etti. Fadallahuma <gülüyor> bedet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 Yeah, the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 deki Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi ona doğrultun. Dini Allah'a haskılarak ona ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. ve <gülüyor>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 Adem oğulları her mescitte zinetinizi takının güzel ve temiz giyinin yin için fakat israf etmeyin çünkü o israf edenleri sevmez Ul <gülüyor> men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 قل إن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 her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Ya beni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 Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince. İşte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Femen azlenu min. Kim Allah'a karşı yalan uyduran veya O'nun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalimdir. İşte onlara kitaptan, kendileri için yazılmış ömür ve rızıklarından payları erişir. Sonunda kendilerine melek elçilerimiz canlarını almak için geldiğinde, hani Allah'ı bırakıp tapınmakta olduğunuz şeyler nerede derler.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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى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 Artık kazanmış olduğunuz şeylere karşılık azabı tadın derler. <gülüyor>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 Lem min ve min Ve zalimin. Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Ve الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا مسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. İman edip salih ameller işleyenlere gelince ki. Biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz. İşte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. <Sessizlik>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 Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman Ey Rabbimiz bizi zalim toplumla beraber kılma derler. <gülüyor>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 Cehennemlikler de cennetliklere ne olur sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye çağrışırlar. Onlar şüphesiz Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. Altyazı <gülüyor> M.K. sul lıqā Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bu günlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de onları bugün öyle unuturuz. Andolsun, biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitabı inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik. إلا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 <gülüyor> Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. وَلَا تُفْسِدُوا Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak, ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. <gülüyor>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 Kavmin ileri gelenleri, Biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz, Dediler. Nuh onlara şöyle dedi, Ey Ben Bende herhangi bir sapıklık yok, Aksine ben,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 Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben de akıl kıtlığı yok. Aksine ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. <gülüyor> Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. <gülüyor> ذكر ربكم على رجل منكم لينذركم فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا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 Artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir. Allah'ın hakklarında hiçbir delil indirmediği, yalnızca sizin ve babalarınızın uydurduğu bir takım isimler, düzmece tanrılar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse başınıza geleceğe bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Dedi. <gülüyor> Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş olanlarınsa kökünü kestik. Ve ya kavmi lekum min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 Yoksa sizi elem dolu bir azap yakalar. Vazkuru <gülüyor>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 Azap içinde kalanlardan oldu. فَاَنْقَرْنَا عَلَيْهِمْ Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu?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 <gülüyor> Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış bir kısmı da inanmamışsa artık Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabretin o hüküm verenlerin en hayırlısıdır ol <gülüyor> rincenk <Szanınlanır> ya büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki ey şuaib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 Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da, Yurtlarında yüzüstü Hareketsiz çöke kaldılar Şuaybi yalanlayanlar Sanki orada hiç yaşamamışlardı Şuaybi yalanlayanlar var ya Asıl ziyana uğrayanlar Onlar oldu Fetevella anhum Ve kâle ya kavmi Lekad eblevtukum Risalati rabbi Ve nasahtu lekum Fekeyfe Asa ala Kavmin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 Hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki karşı çıkmaktan vazgeçip yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olalım. <gülüyor>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 <gülüyor> Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış kimseler bulduk. <gülüyor>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 Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Hakikun ala en la ekule ala Allahi illel haqq. Kad cik'tukum bi beynetin min rabbikum fe ersilme'ye bani. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. <gülüyor> Firavun ''Eğer açık bir delil getirdiysen hadi göster onu bakalım, şayet doğru söyleyenlerdensen'' dedi. asahu su'banun nubin'' Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? açık bir ejderha. Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? O bakanlar için bembeyaz olmuş. <gülüyor> Firavun'un kaminden ileri gelenler dediler ki, şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır. en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 Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir mükafat vardır değil mi dediler. ve <gülüyor> leminel Firavun evet, üstelik siz ücretle de kanmayacaksınız. Mutlaka benim en yakınlarımdan olacaksınız dedi. Kâlu <gülüyor> Sihirbazlar, ey Musa, ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım, dediler. <gülüyor> Musa, siz atın, dedi.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 Birdene görsünler o, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı. Artık...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 ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Dedi. Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Göreceksiniz. <gülüyor>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 Musa kamine Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır dedi. Alo.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 رُونَ بِالسنين غنقص biz firavun ailesini öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliğiyle cezalandırdık. فإذا <gülüyor>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 Dediler ki, bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Bizde. Her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi, aşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Hiçbirinden ders almadılar. Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. <gülüyor>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 إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكثون على أصناق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 Hani sizi firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size en kötü işkenceyi uyguluyorlardı. Oğlarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. <gülüyor>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 لَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صعقا فَلَمَّا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 Allah ey Musa vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol dedi. Ve ketebe lehu fil alwah min kulli şeyin izrete ve tafsilan li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 وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ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 yücuza ilmekyaun ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler <gülüyor> Muhumdim seviyle İtah Musa'nın kavmi onun tura gitmesinin ardından zinet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağa heykeli yaparak ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? Böleyken onu ilah edindiler de, zalim kimseler oldular. Vel en İsrailoğulları yaptıklarına pişman olup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 وَأَلْقَلَ الْوَاحِعَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ إلَيْهِ قَالَ أَبْنَاءُ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَوْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ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 Beni o zalimler topluluğuyla bir tutma. <gülüyor> Musa ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. <gülüyor> Bu ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatındaysa bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. <gülüyor>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 Ahmetul <gülüyor> lillezinhum Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. <gülüyor>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 Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Lektu buna fi dunya huduna şey.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 Musa'nın kavminden insanları hakla doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. <gülüyor> أم بجست من هثنت عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فضلنا عليه.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 O zaman onlara denilmişti ki Şu memlekete yerleşin Orada dilediğiniz gibi yiyin Ve hatta Ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek Tevazuyla girin ki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 Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. <gülüyor>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 kerubih in onlar kendilerine hatırlatılanı unutunca bizde kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِن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 عرض الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفر لنا وإن جاءتهم عرض مثله يأخذه ألم يأخذ عليهم مساك الكتاب ألا ي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 وَالَّذ۪ينَ <Gülüyor> <Gülüyor> Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ لَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ Hani dağı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. Onlara size verdiğimiz hitaba sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız demiştik. Ve iz min الست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقول يوم كنا غافلين. Hani Rabbin ezelde. Ademoğullarının sülplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. <gülüyor>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 Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Hakka dönsünler diye işte ayetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve etlu'aleyhim Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. <gülüyor>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 Anfusehum kânû yâzlimûn Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür Men yehdillâhu fe huvel Ve men yudlil fe ulâike humul Allah kimi doğru yola iletirse odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Velakad <gülüyor> zaranna Andolsun biz cinler ve insanlardan kalbire olup da bunlarla anlamayan.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 <gülüyor> ben onlara mühlet veririm. Şüphesiz benim tuzağım çetindir. İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor>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 Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır, bocalayıp dururlar. Yes'elûneke <gülüyor> Kul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 Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Kullâ emliku linefsî nef'an vela zarran illâ mâ şâe'enlâh. Velev kuntu a'lemul gâybe, les tekstertu minel hayr. <gülüyor> Ve mâ messeni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 Altyazı <gülüyor> M.K. Halbuki onlar edindikleri ilahlar ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler. Altyazı <gülüyor> M.K. Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin için birdir. Sonuç alamazsınız. İnnellezine ted'ûne min dûnillâhi ibâdun emthâlukum fed'ûhum fel yestecibû lekum in kuntum sâdiqîn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 Xulaf ve ve sen af yolunu tut iyi emret cahillerden yüz çevir ve inma nızgol min ı eğer şeytandan bir kışkırtma seni durterse hemen Allah'a sığın. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İnne lәzīn attaqo ıza mässem qāifum min al-shayṭān tazkāru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 Şeytanlara kardeş olanlara gelince Şeytanlar onları azgınlığın içine çekerler Sonra da bundan hiç geri durmazlar <gülüyor>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 ve <Gülüyor> Şüphesiz Rabbin katındaki melekler ona ibadet etmekten büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler.